Bismillahirrahmanirrahim. İsa 16. Bir kasabayı da helak etmek istediğimiz zaman varlık, varlılık varlıklılarına emir veririz de orada fasıklık yaparlar. Bunun üzerine artık orada söz, azap, hak olur ve biz de onları yerlen bir ederiz. Evet. 17. Nuh'tan sonra nice nesilleri yok etmişlerdir kullarının günahları hadir ve basir olarak Rabb'in yeter. Allah subhanahu ve teala Kureyşli kafirleri Hazreti Peygamber'in misal yalanlamaları konusunda uyararak daha önceki peygamberlerden Nuh'tan sonra gelen peygamberleri yalanlayanların helak edildiğini bildirir Bu da gösteriyor ki Adem ile Nuh arasındaki dönem İslam dönemidir. İbn-i diyor ki, Adem ile Nuh arasında on nesil gelmişti ve hepsi de İslam üzereydi. Evet. Ayetin manası şimdi şöyle oluyor. Ey yalanlayanlar, Siz Allah katında onlardan daha değerli değilsiniz. Siz peygamberlerin en şereflisi, mahlukatın en değerlisini yalanladınız. Sizin cezanız daha ağır ve daha önemlidir. Kullarının günahları için habir ve basir olarak Rabb'in yeter. Onların bütün yaptıklarını bilen O'dur. İyiliklerini, kötülüklerini ondan hiçbir şey gizli kalmaz. 18 ve 19 Kim geçici dünyayı isterse onun için oradan dilediğimiz kadar dilediğimiz kimseye hemen veririz. Sonra onun için cehennemi hazırlarız. Kötülenmiş ve kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve onun için inanmış olarak gerekli çabayı gösterirse işte onların sayı şükre değerdir. Ayşem Nemiz'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Dünya yurdu olmayanın yurdu, malı olmayanın malıdır. Aklı olmayan kişi de dünya için mal toplar buyurmuştur. 20 ve 21 Her birine bunlara da onlara da Rabbinin nimetinden ulaştırırız. Rabbinin nimeti engellenmiş değildir. Bak nasıl onları birbirine üstün kıldık. Elbette ki ahiret dereceler bakımından daha büyüktür. Üstünlük bakımından da. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi kul dünyada bir derece yükselmeyi isteyip de yükselirse muhakkak Allahü Teala ahiret onu yükseldiği dereceden daha büyük bir dereceye kondurur. Sonra Selman-ı Farisi şu ayeti okudu. Ahiret dereceler bakımından da büyüktür. Üstünlük bakımından da. 22- Allah ile beraber başka bir ilah edin mi? Yoksa yerilmiş ve terk edilmiş olarak kalırsın. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey mükellef kişi, ibadetinde Allah ile beraber bir ortak tutma. Buradaki maksat, ümmetin mükellefiyet yüklenen sertleridir. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette, a.s.v kimin bir ihtiyacı olur da onu insanların huzuruna götürürse onun ihtiyacı giderilmez. Kim de ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah ona çabucak ve mutlaka bir zenginlik verir. Ya onu hemen öldürür veya çabucak zengin eder. Evet. 23 ve 24 Rabbim buyurmuştur ki kendisinden başkasına ibadet etmeyiniz. Ama ve babaya iyi davranasınız. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanındayken yaşlığa erecek olurlarsa onlara karşı öf bile deme. Onları azarlama ve her ikisine de efendice sözler söyle. Merhametten onlara alçak gönüllülük kanatlarını der. Ve de ki Rabbim o ikisi beni küçükken yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et evet. adamın birisi geliyor Erlâh'ın Resulü ben babamın hakkını ödemek istiyorum onun hakkını nasıl öderim dediğinde onu bir köle olarak bulsan satın alıp azat etsen köle olarak bulsan satın alıp azat etsen köle olarak bulsan satın alıp azat etsen yine de hakkını ödeyemezsin duyurmuştur. Yine birisi Ey Allah'ın Resulü ben savaşmak isterim bu konuda seninle istişare etmek için geldim ne dersin? Aleyhisselatü Vesselam anan var mı? O evet deyince ona koş çünkü cennet onun iç ayağı altındadır buyurmuştur. Yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette yer bu oğulları kabilesine mensup bir kişi Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiğinde onun insanlarla şöyle konuştuğunu söylüyor. En yüce el ananıza, babanıza, kız kardeşimize ve erkek kardeşimize veren eldir. Sonra sana en yakın olanıdır. Evet. 25. Rabbiniz nefislerinizde olanı en iyi bilendir. Eğer salihlerden olursanız, muhakkak ki o kendine dönenler için mağfiret sahibidir. Evet. Said İbni Cübeyir der ki bu ayet ana ve babasına karşı yanlış davranışta bulunup da niyeti ve kalbiyle bundan sorumlu tutulmayacağını kabul eden kimseler içindir. Yani maksadı yalnızca iyilik yapmaktır. Bunun için Allah-u Teala ne nefislerinizde doğanı en iyi bilendir buyurmuştur. Kendine başvuranlar için mağfiret sahibidir. Büyümüştür. 26, 27 ve 28 <gülüyor> Yakınlarına hakkını ver. Miskine, yolcuya da ama saçıp savurma. Muhakkak ki saçıp savuranlar şeytanlarla kardeş olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine pek mankördür. Rab'binden beklediğin bir rahmete elde etmek için onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan o zaman onlara tatlı bir söz söyle. Burada infak ve israf ele alınıyor. Bu ayet yakınlarına hakkını ver ayeti nazil olduğunda Ali Selavat-ı selam Hazreti Fatma'yı çağırıp, çağırıp ona sedef arazisini verdiğini söylemiştir. Allahu Teala ana ve babaya iyiliği emrettikten sonra buna akrabalara ve yakın kimselere iyi davranmayı ilave ediyor. Nitekim hadiste de annen baban sonra sana yakın olanlar buyurduğu daha önce zikredilmişti. Ve yine Hz. Kim rızkının genişletilmesini ister ve edelinin artırılmasını bekletse akrabalarına sıla bulunsun buyurmuştur. 29 ve 30 ve elini boynuna bağlı kılma. Onu düş bütün da durma. Yoksa kaybedenlerden ve kınananlardan olunsun. Muhakkak ki Rabbim dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Muhakkak ki o kulları için habirdir, bahsedir. Allah subhanahu ve teala yaşamada iktisatlı davranmayı emrederken cimriliği de kötülüyor, israfı ve savurganlığı da yasaklıyor. Ve elini boynuna bağlı kılma, cimri ve çekingen olma, kimseye bir şey vermemezlik etme, buyuruyor tekim Yahudiler Allah onlara lanet etsin Allah'ın eli bağlıdır demişler Yani Allah'a cimrilik isnat etmişlerdir Buhar ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sayarak verme ki Allah da sana sayarak vermesin buyurmuştur Ve yine Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala bana kendin için infak et buyurdu demiştir Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi bir gün kullar sabahleyin halkarlar da mutlaka beraberinde gökten iki melek iner. Bunlardan birisi der ki, Allahım infak eden kişiye geride kalan artanı bırak. Diğeri de der ki, Allahım tutan kişiye yokluk ver. Yine Müslüman nakretttiği bir rivayette, Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam sadaka malı eksiltmez. Kullu ne kadar az mutlaka Allah'ın izzetini o derece artırır. Kim de Allah rızası için tevazi gösterirse Allah onu yüceltir buyurmuştur. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. 31 Çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. Onlara da size de bir rızık verdik. Muhakkak ki onları öldürmek büyük bir günahdır. Allah subhanahu ve teala kullarına babanın evladına merhametinden daha çok merhametli olduğunu göstermektedir. Çünkü allah Teala çocukları öldürmeyi yasaklamaktadır. Ve çocuklara mirası emretmektedir. Nihayet cahiliyet ehli kız çocuklarını varis bırakmazlardı. Hatta onlardan bir kısmın üzerlerine yük olmasın diye kız çocuğunu öldürürdü. Bukhara'da üstümden gelen bir rivayette Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir dedim. Aleyhissalatü Vesselam, seni yaratmış olduğu halde Allah'a eşler koşmandır. Sonra hangisidir dedim, seninle yemesinden korkarak çocuğunu öldürmendir. Sonra hangisidir dedim, buyurdu ki, komşunun felalıyla zina etmendir. 32. Zinaya yaklaşmayın. Muhakkak ki o azgınlıktır ve yol olarak da kötüdür. allah Teala kullarını zinadan ve zinaya yaklaşmaktan yani zinaya sevk eden nedenlerle iç iç olmaktan nehyedirek zinaya yaklaşmayın buyurmuştur. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ebu Umame naklediyor. Genç bir delikanlı Ali sallallahu aleyhi ve gelerek, ey Allah'ın resulü, bana zina için izin ver dedi. Halk onun üzerine yürüyerek onu tartakladılar ve dur bakalım dediler. Ali sallallahu aleyhi ve ona beri geldi dedi. O da peygamberi biraz yaklaştı. Ali sallallahu aleyhi ve otur dedi o da oturdu. Ali sallallahu aleyhi ve onu anneannen için ister misin dedi. O Allah'ın de derim ki hayır dedi. Allah beni sana feda etsin hayır dedi. İnsanlar da anneler için bunu istemezler dedi. Ali sallatü vesselam onu kızın için ister misin dedi? O hayır. Allah'a velasından olsun ki Allah beni sana kurban etsin ki hayır. İnsanlar da onu kızlar için istemez dedi. Ali sallatü vesselam onu bacın için ister misin deyince o hayır. Allah'a hamdolsun ki Allah beni sana kurban etsin ki insanlar da onu kardeşleri için istemezler dedi. Ali Senayiosulam halasını, teyzesini, kadın tayifesinden hepsine sorduğunda o hep itiraz ediyordu. Allah'ım onun günahını bağışla, kalbini temizle, namusunu temiz kıl diyerek Ali Senayiosulam ona dua etti. Evet. 33 Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Ancak hak ile olursa müstesna. Kim zülmedilerek öldürülürse gerçekten biz onun velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Muhakkak ki o yardım görenlerden olmuştur. Allah subhanahu ve teala haksız yere cana kıymayı yasaklamıştır. Muharribe Müslüm'de gelen bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslüman bir kişinin kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur. Cana can evli uzak zina eden cemaatten ayrılıp dinden çıkana duyurmuştur. Evet. 34 ve 35 Erginlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel şeklin dışında yetinin malına yaklaşmayın. Ahdi yerine getirin, muhakkak ki ahit mesuliyettir. Ölçtüğünüz zaman da ölçüyü tam tutun ve dost doğru ölçekle tartın. Bu daha hayırlıdır ve netice itibarıyla daha güzeldir. Allah subhanahu ve teala, ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel şeklin dışında yetimin malına yaklaşmayız Yani onda iyi niyette harcamada bulunan Ali Aleyhissalatü vesselam Ey Zer, ben seni güçsüz buluyorum ve kendim için istediğimi senin için de istiyorum. İki kişinin üzerine emir olma ve yetimin malına velayet etsinler buyurmuştur. 36 Hakkında bilgin olmadığın şey üzerinde durma. Çünkü göz, kulak, kalp, bütün bunlar ondan sorumludur. Evet. evet. Görmeden gördüm, duymadan duydum, bilmeden bildim deme. allah Teala bunların hepsini senden soracaktır. 37 ve 38 Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz ki sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar Rabb'in katında beğenilmeyen kötü şeylerdendir. Allah subhanahu ve Teala kullarını yürüyüşte tekebbüre gösterişe ve zorbalığa kaçmaktan nehyederek Yeryüzünde kibirlenerek yürüme buyuruyor. Azgın zorda gibi oraya buyur, buraya eğilerek böbürlenerek yürüme. Şüphesiz ki sen ne geri yarabilirsin. Senin yürüyüşünden yüzü yarılacak değildir buyurmuştur. Evet. 39. Bunlar Rabbinin sana ettiği mektandır. Allah ile beraber bir başka ilah edinme, yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılsın. Allah subhanahu ve teala sana emrettiğimiz şu güzel huylar ve sana yasakladığımız o kötü sıfatlar ey Muhammed insanlara emretmen için sana vahyettiğimiz hükümlerdir buyurmuştur.